Göz Yinasından Sakınmak Murat Müslihan Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. İnsanı hem dünyada hem de ahirette zelil kılan, hüsrana uğramasına sebep olan iki şey vardır. Bu ikisini düzelten, Rabbine karşı hakiki bir kul olur. Bu ikisinde problem yaşayan, kulluğunu yerine getirme noktasında problem yaşar. Ondan dolayı bu iki şeyin öğrenilmesi ve güzel bir şekilde düzeltilmesi gerekir. Bunlar şehvetler ve şüphelerdir. İtikadının veya menhecinin doğruluğunda şüphe duyan kimse sağlıklı hiçbir şey yapamaz. Kafası sürekli karışıktır. Ortaya atılan en küçük itikadi veya menheci bir fitne de hemen meyledenlerden olur. Hakeza, Kalbi şehvetlerle çepeçevre kuşatılmış olan kimse de böyledir. Şehevi duyguları, onun dinini güzel bir şekilde yaşamasına veya sorumluluklarını ihsan üzerine yerine getirmesine müsaade etmez. Bu yazıda kulluğu zedeleyen şehvetler üzerinde durmaya çalışacağız inşallah. Şehvi duygular, kişinin ayağının kaymasında etkin rol oynar. Bu sebepten ötürü son derece dikkat edip kontrol altına almak gerekir. Şehevi duygular, kişinin kendi kontrolünde değilse şeytanın kontrolündedir. Şeytanın kontrolünde olan şehevi duygularsa insanı hüsrana uğratır. Şehevi duyguları kontrol altına almanın birçok yolu vardır. Her birimizin ihtiyaç oranında bunları öğrenmesi gerekir. Bunlardan bir tanesi, gözü koruma altına almaktır. Göz, bir nevi kalbin penceresidir. Gördüğü ve şehveti tahrik eden şeyleri kalbe aktarır. Kalp eğer arınmış salih bir kalpse, gözü uyarır ve ondan yüz çevirmesini sağlar. Eğer kalp salih değilse, bundan etkilenir ve vücudu haram işlemeye sevk eder. Yani göz bir nevi zinanın mukaddimesi görevini görür. Gözlerini koruma altına alan, zinadan korunur. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Müminlere de ki, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Mahrem yerlerini de korusunlar. Böylesi onlar için daha temizdir. Nur Suresi 30. ayet. Mümin kadınlara da de ki: Gözlerini haramdan sakınsınlar. Nur Suresi 31. ayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Adem oğluna zinadan nasibi takdir olunmuştur. O mutlaka buna erişir. Gözlerin zinası bakmak Kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayakların zinası yürümektir. Kalbe gelince o arzu eder, ister. Cinsel organ ise bunu ya gerçekleştirir ya da boşa çıkarır. Buhari Bu naslar, hem mümin erkeğe hem de mümin kadına gözlerini koruma altına almaları gerektiğini öğretiyor. Birçok kişinin zinaya düşme sebebi gözlerini koruma altına alamamalarıdır. Bir bakıştan bir şey olmaz denmemelidir. Her şey ilk bakışla başlar. Harama bakmak zinanın başlangıcıdır. Zina ise onun akabinde gerçekleşen bir eylemdir. Kasatsız olarak gerçekleşen ilk bakıştan kişi sorumlu tutulmaz. Tekrar dönüp bakmaksa kişiyi Allah katında sorumlu tutar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Aliye radıyallahu an şöyle diyor. Harama arka arkaya bakma. Birinci bakış hakkındır. Fakat ikinci bakış hakkın değildir. Tirmizi. Allah subhanehu ve teala dinde bir şey yasakladığında beraberinde ona götüren şeyleri de yasaklamıştır. Haram olan şeylerden sakınmamız gerektiği gibi ona götüren şeylerden de sakınmamız gerekir. Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor. Zinaya yaklaşmayın. Zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. İsra suresi 32. ayet. Ayete dikkat edilirse Allah subhanehu ve Teala zina etmeyin demiyor, zinaya yaklaşmayın diyor. O zaman bizim, bizi zinaya yaklaştıran şeylerden sakınmamız gerekir. Zaten zinanın mukaddimelerinden sakınan, zinadan da sakınmıştır. Göz yinasıyla en çok karşılaştığımız yerler İçerisinde yaşadığımız toplum, İslami bir toplum olmadığı için birçok yerde göz yinasıyla karşılaşmamız mümkündür. Ondan dolayı tek tek göz yinasıyla karşılaştığımız yerleri anlatmamız mümkün değildir. Fakat bunların içerisinde önemli gördüğümüz bazı yerleri zikredelim inşallah. Televizyon Dinine ve ailesine karşı hassas olan ve buna önem veren bir kimsenin Evinde televizyonun bulunması düşünülemez. Çünkü televizyon toplumun hem itikadının hem de ahlakının bozulması konusunda etkin rol oynuyor. Birçok itikadi, menheci ve ahlaki bozukluğu insanlar televizyondan öğreniyorlar. Bu haramlardan bir tanesi de göz dinasıdır. Televizyonla ilgili özellikle şeytanın sağdan yaklaştığı bir noktaya dikkat çekmek gerekir. Bazen gündemden haberdar olmak gerekir düşüncesiyle haber izliyoruz. Fakat farkında olmadan haber izlerken göz yinasına düşüyoruz. Çünkü haber sonuculuğu yapanlar genellikle bayan oluyor veya haberi verilen olay kadınlar hakkında olabiliyor. Buna gazetede örnek verebiliriz. Gazetede haberlere bakarken kadınların isimlerine bakmamamız gerekir. Bu göz yinasıdır. Eğer haber okumak bizi göz yinasına düşürüyorsa Haber izlemeyeceğiz veya okumayacağız. Çünkü haber izlemek veya gazete okumak gözün zinasını meşrulaştırmaz. Ondan dolayı kendimizi kandırmamamız gerekir. İnternet Bugün birçok alim televizyonun zararlarını insanlar üzerinde olumsuz etkilerini anlatınca Müslümanlar evlerinde olan o putu attılar. Bunun yerine bilgisayar alıp internete bağlandılar. Bu ise daha büyük bir şerri beraberinde getirdi. Çünkü internet ortamı küfür ve haramlarla doludur. Bu haramlardan bir tanesi de göz zinasıdır. İnternetin her sayfası göz zinasıyla karşılaşmaya müsait. Hele bir de insan tek başına internetle baş başa kalırsa, çok büyük bir imtihanla karşı karşıya kalmış demektir. İnsanı günah işlemekten alıkoyan iki ahlak vardır. Bunlar Allah korkusu ve hayâdır. Allah korkusu her yerde insanı günahtan alıkoyar. Hayâ ise Allah korkusunun olmadığı fakat yanında Müslüman kardeşleri olduğu zaman kişiyi günah işlemekten alıkoyar. İnternette tek başına kalanın Allah korkusu zayıfsa harama düşmesi kaçınılmazdır. Çünkü Allah korkusu bitmiş ve yanında haya edeceği herhangi biri olmayan kimseyi günahtan alıkoyacak hiçbir şey yoktur. Sokaklar Sokakların kötü durumunu anlatmaya gerek yok sanırım. Hayatında bir kere sokağa çıkmış birisi dahi sokakların kötülüğünü, mevcut olan ahlaksızlıkları rahatlıkla fark edebilir. Sokaklarda en çok karşılaştığımız günahlardan bir tanesi de göz zinasıdır. Parklar, caddeler, marketler, pastaneler vesaire göz zinasına maruz kaldığımız yerlere örnek verilebilir. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen sahih bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Yollarda oturmaktan sakının'' buyurmuştur. Onlar ''Ey Allah'ın elçisi, yollarda oturmamız bizim için bir ihtiyaçtır, oralarda konuşuruz'' dediler de Allah Resulü ''Eğer mutlaka oturacaksanız yolun hakkını verin'' buyurdu. Onlar ''Ey Allah'ın elçisi, yolun hakkı nedir?'' diye sordular, şöyle buyurdu. ''Gözü sakınmak'' Eziyeti defetmek, selama karşılık vermek, iyilikle emredip kötülükten men etmektir. Buhari, Müslim. Taşıma araçları. Bugün birçok işimizi otobüse, metrobüse, minibüse, tramvaya vesaire binerek hallediyoruz. İşe giderken, gelirken, ziyaretlere giderken vesaire arabası olan arabayla, arabası olmayansa toplu taşıma araçlarını kullanarak işlerini hallediyor. Bunlarla yolculuk yapanlar bilir. Durakta bekleyişten ta araçtan ininceye kadar göz yinasıyla karşı karşıyayız. Rabbim bizi korusun. Çözüm Bunları okuduktan sonra şunu düşünüyor olabilirsin. Peki ne yapacağız? Evden çıkmayalım mı? Eğer işimiz yoksa evimizden çıkmanın bir gereği yok zaten. Eğer çıkmaya mecbursak şunlara dikkat edebiliriz. 1- Hassasiyet Dert edinme Bu konuyu kendimize gündem edinmeliyiz. Sürekli kendimize göz yinasına karşı dikkatli ol diye telkinde bulunmalıyız. Bunu kendimize dert edinirsek azaltmamız mümkün olur. Derdi olmayanın ise bunlardan kaçınması mümkün değildir. Dert edinecek olan da ancak ahiretini düşünendir. Ahiretle ilgili bir derdi olmayanın buna önem göstermesi mümkün değildir. 2. Tek kalmamak Mümkünse tek başımıza gezmemeye, bir yere gitmemeye dikkat etmeliyiz. Her daim yanımızda salih kardeşlerimiz olmalı ki ayağımızın kayacağı yerde bize dur desinler. Tek olan kişiyle şeytan beraberdir. İki ve daha fazlasındansa şeytan uzaktır. Eğer düşünürsek şunu fark ederiz ki hepimizin en çok günah işlediği zamanlar tek olduğu zamanlardır. Salih ortamlarda veya salih arkadaşımızla beraber olduğumuz zaman genellikle günah işlemeyiz. Ondan dolayı tek kalmamaya... Tek gezmemeye dikkat etmemiz gerekir. 3- Zikir Normal zamanlarda dilimiz zikirle ıslak olmalı. Fırsat buldukça Allah'ı zikretmeliyiz. Ta ki bu gibi durumlarda Allah'ı hatırlayıp günahtan vazgeçebilelim. Eğer biz Allah'ı normal zamanlarda hatırlarsak, Allah subhanehu ve teâlâ da bu gibi durumlarda bizi hatırlar ve şeytana karşı bize yardım eder. 4- Musaf veya kitap taşımak Her daim Kur'an'ımız veya kitabımız yanımızda olsun. Ta ki böyle bir tehlikeyle karşılaştığımızda açalım ve onları okuyalım. Gözümüz onunla meşgul olduğu için başka şeyleri görmeyecektir veya umulur ki okuduğumuz şeyler bizi etki eder ve harama bakmaktan vazgeçeriz. 5. Dua etmek Dua müminin silahıdır. Dua, şeytana karşı korunmanın en etkili yollarından bir tanesidir. Allah Subhanahu ve Teala kuluna yardım edince, şeytan da dahil kimse ona galebe çalamaz. Bu tür haramlara düşmemek için Allah'ın yardımına çok ihtiyacımız var. Bazen Allah subhanehu ve Teala kuluna yardım ederken, bazı şeyleri vesile kılar. Dua da o vesilelerden bir tanesidir. Dua ederek, Allah'tan yardım talep edip aciziyetimizi ona yönlendirmemiz gerekir. Allah kendisine kalkan elleri boş çevirmez. Sözlü olarak sürekli Allah'a şu duayı yapabiliriz. Rabbim, gözümüz yine alı koymam için bana yardım et. Senin yardımın olmadan benim bunu başarmam mümkün değildir. Tıpkı Yusuf'un aleyhisselam Aziz'in karısı kapıları kapatıp Onunla baş başa kaldığında Allah'a sığındığı gibi. Rabbimden diliyorum ki bu yazıyla ilk başta benim amel etmemi, sonra da bunu okuyan kardeşlerimin amel etmesini sağlasın. Duamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 16. sayısında yayınlanmıştır.